Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu safer ayıyla ilgili olacak. Hicri ayların ikincisi olan safer ayının ilk günlerindeyiz. Birkaç gün geçti. Evet, bu aydan önceki günlerde hele hele içinde bulunduğumuz şu ayın ilk başlarında Televizyonlarda, neşir organlarında, çeşitli İslami eğilimli olan dergilerde, safer ayıyla ilgili aslı astarı olmayan birçok haberin dolaştığını ne yapıyoruz? İzleyip duyup görüyoruz. Halk arasında bu ayın bela ve musibetler ayı olduğuna dair pek çok rivayetler görüşler dolaşmakla beraber bu bela ve musibetlerden kurtulmanın çareleri sunulmakta. Bu aydan en az zararla kurtulmanın yolları bu aya has olan namaz, dua, zikirler ve uygulanacak davranışlar, tavsiyeler dilden dile dolaşmakta. Safer ayı girmeden ya da girdiğinde bazı kişilerin meşhur hoca kisvesi adı altında birçok batıl şeyleri dile getirdiklerini ne yapıyoruz? Görüp duyuyoruz, işitiyoruz. Şimdi biz burada safer ile ilgili cahiliye Araplarının inançları nedir? Yani safer ayı diyoruz da bu safer ayı ne, ne yapmış? Ee, Araplardan bize geçmiş, Biz Müslüman olduktan sonra Arap olmayan sair ırklar ne yapmışlar? Bu Safer ayıyla e, tanışmışlar. Bu inançla uzaktan yakından alakadar olmuşlar. Evet bu Safer ayıyla alakalı cahiliye Araplarının inançları neymiş? İlkten ne yapacağız? Bunu göreceğiz bu dersimizde. Safer ayı gerçekten... Milletin arasında, cahilin cühelanın arasında anlatıldığı gibi uğursuz bir ay mı? Ondan bahsedeceğiz. Sefer ayı gelince gökten belaların indiği rivayetleri gerçekten var mı? Doğru mu? Sahih mi? Bunu göreceğiz Allah'ın izniyle. Bu ayla ilgili özellikle kılınması gereken bir namaz var mı? Ondan bahsedeceğiz. Bu ayla ilgili Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih bir şekilde gelen, işte şu zikri yapın, bu duayı okuyun, bu şekilde e, bir zikir çekin, işte sayısı şu olsun, durumu bu olsun diye bir emir var mı? Onu göreceğiz inşallah. Ondan sonra müşriklerin bu hurafat olarak lanetli ay saydıkları safer ayından, Müslümanlar nasıl etkilenmişler? Onları ne yapacağız? Sırasıyla inceleyeceğiz. İlk önce safer kelimesi sözlükte boş kalmak, boşluk, sararmak, sarılık insan karnında yaşayan küçük kurtçuk anlamına gelir. Safer buymuş. Neden bu aya safer denmiş? Adlandırmaların mevsimlerle ilişkileri adlı kitabında Cevat Ali üçüncü cilt 460'ta ve 462'de şöyle bir açıklama getiriyor. Yani her kelimenin, her ayın, her efendime söyleyeyim günün mevsimlerle alakalandırılması Bu neden böyle söylenilmiş? Bu isim buna neden takılmış? Diye adam ne yapmış? Bir açıklama yapmış. İşte o açıklamalardan bazılarını alacağız ki Safer ayına neden Safer denmiş? Evet, meşhur yorumlara göre Safer ayına Safer denmesinin nedeni şunlardır. A. Cahiliye Arapları haram aylardan olan Muharrem'in ardından savaş ve çapul yapmaya çıkıp kendi evleri boş kaldığından veya Soydukları evlerin eşyalarını aldıkları için başkalarının evleri bomboş kaldığından dolayı bu safer ayını boş kalan manasına ne yapmışlar? Safer diye nitelendirmişler. Çünkü haram aylarda çapur yapılmıyor. Efendime söyleyeyim savaş olmuyor, bir kötülük yapılmıyor. Ama haram aylardan sonra gelen ayda adamlar ne yapıyorlar? Iplerinden kurtulmuş boğalar gibi etrafa saldırıyorlar. Her tarafı boş bırakıyorlar. Kendi evlerde boş kalıyor. Kendilerinden çapula gittikleri için. Bir de çapul yaptıkları adamların evini soydukları için. Bomboş olduğundan dolayı işte burada bu boşalmaya ne yapıyor? Safer diyorlar. Bu boş kalmadan sebep bu aya safer ayı demişler. Birinci görüş bu. İkinci görüş cahiliye devrinde insanların yüzlerini sarartan veba salgını gibi hastalıkların bu ayda baş göstermesinden dolayı bu adama ne yap, bu aya ne yapmışlar bu ismi vermişler hani sarılık ayı insanları sarartan yüzünde kanları çeken hastalık meydana getiren kardeşim bir aydan dolayı ne yapmaz hastalık olmaz bir aydan dolayı da insanların hastalığı ortadan kalkmaz ama cahili arabı diyoruz bak. Hakkı hakkaniyeti bilmeyen, doğrudan efendime söyleyeyim haberi olmayan Allah azze ve celle'nin e, koymuş olduğu kanunlara riayet etmeyen kişiler böyle bir şeyler uydurmuşlar. Sen ya hakkı bileceksin ya batılda yürüyeceksin. E hakkı bilmedikten sonra Manevi duygularını tatmin edebilmek için bir şeyler uyduracaksın. Ondan sonra uydurduna kendin inanacaksın. Yani aşağı mahallede bir yalan uydur, yukarı mahallede kendin inan gibi. Evet. Üçüncüsü, Safer manası, Devenin karnına isabet eden ve bir deveden başka bir deveye geçen bir hastalıktır. Bu hastalık, genellikle develer arasında bu ayda baş gösterdiği için mesela sıtma ne zaman baş gösteriyor? Sivrisineklerin çok olduğu bir zamanda. Hiç kışın sıtma oluyor mu? Olmuyor. Ama biz ne, de, ne diyoruz? Sıtma Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bir hastalıktır. Allah Azze ve Celle dilediği zaman insanları imtihan kastıyla bu hastalığı yaratır. insanlar arasına gönderir diyoruz. Sıtmayı da Taşıyan, birbirine geçmesini sağlayan böceğin ismi de sivrisinektir diyoruz değil mi? Ama bunlar ne yapmışlar? Saf, safer ayında develer arasında baş gösteren bu birbirine geçen hastalığın sebebini bu ay olarak addetmişler. İslam'da böyle bir şey yok. İşte Cahiliye devri Arapları, lanetledikleri, lanetli saydıkları bu aya da safer demişler. Neden? Çünkü adamın varı yoğu devesi. Sütünü ne yapıyor? İçiyor. Yola gidiyor. Sütsüz olan hayvanların boğazını deliyor. Birazcık kan çıkarıyor. O kanı içiyor. Yahut da hörgücünü kesiyor. Onu yiyor ama hayvan ölmüyor. Yani varı yoğu arabın Cahiliye devrinde develeri. E develerinin başında bir iş gelince o da yok sanıyor ki, yani bir hemen günah keçisi e, ayarlıyorlar. Onu da bu aydır deyip bu ayı e, lanetli gözüyle bakıyorlar. Üçüncü olarak safer ayına, safer denmesinin sebebi buymuş. Ondan sonra dördüncü olarak da ticaret mevzusu Cahiliye Arapları arasında Geçim kaynaklarının en meşhuruydu Yemen'de düzenlenen Ve Saferiyye adı verilen Panayır'ı kaçıranların O sene iyi bir Ticaret yapamadıkları için Çok çetin Bir fakirlik çekip Açlıkla Baş başa kalmalarından dolayı Bu ayda ticaret Yapamayan, Panayır'a gidemeyen Kişilerin kıtlıkla, açlıkla karşı karşıya gelmesinin sebebi bu aydaki Panayr'a yetişememesi neden olduğundan dolayı bu aya da ne demişler? Safer adını vermişler. İşte Muharrem'den sonra gelen ikinci ayın ismine bu şekilde ne yapmışlar? birer yorum getirmiş Araplar. Bundan dolayı bu ikinci ayın ismi Safer olmuş. İslam'ın gelmesiyle bütün bu olumsuz düşüncelerin ve uğursuzluk kavramının bu aya verilmesinin İslam'la bir araya gelemeyeceğini bildirmek üzere bu aya Saferul Hayr ve Saferul Muzaffer denilmiş. Yani ayların, günlerin Haftaların, senelerin lanetli olmadığını bildirmek için lanetlidir diye tutulan bu cahiliye itikadının iptal için Safer ayna nedenmiş? denmiş? Saferul hayır ve saferul muzeffar. İslam'dan önce Araplar seneyi altıya ayırıyorlardı. Yani bir seneyi altıya bölüyorlardı her kısımda aynı adı taşıyan iki aydan müteşekkildi. Mesela iki safer, iki cumada ve iki rabi' ayları vardı. Bunlardan, bunları birbirinden ayırmak için birincisine evvel, ikincisine ahir yahut da fâni diyorlardı. Cahili araplarının bir başka fasit uygulaması da nesil uygulamasıdır. Yani ayların yerlerini değiştirmeleridir. Bu da şöyle işletiliyordu. Muharrem ayı saferin yerine kaydırılarak safer ayı haram ay olarak kabul ediliyordu. Ayların yerini değiştiriyor, çapur yapabilmek için. Yani Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu kanunu ne yapıyordu? E, değiştiriyorlardı. Böylelikle de bu uygulamayla Muharrem'i bir sene helal bir senede haram kabul ediyorlardı. İşlerine böyle geliyordu çünkü. Böyle yaptıkları zamanlarda da bu aya, yani yeri kaydırılan Muharrem ayına Safarul Evvel veya Safarul Muharrem, ikinci ve esas olan Safar ayına da Safar-ı Fani diyorlardı. Her iki ayı birden anacakları vakitte Safaran diye isim takıyorlardı. Evet. <gülüyor> Cahiliye devrinde, Safer ayı ile alakalı bir sürü sapık itikatler mevcuttu. Cahiliye devrinde sapık adettiğimiz işlerden biri de Safer ayını uğursuz bir ay olarak nitelendirip bu ayda umra yapmayı çok büyük günah addediyorlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam ise Umre her zaman caiz ve helaldir buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştır. Bukhari Hac 777. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu gelen rivayet. Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuş. İslam'da teşaum yani uğursuz sayma kötüye yorma yoktur. İşlerin en iyisi tefeul yani iyiye yormadır. İslam'da bulunmadığını ne yapmış Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu şekilde kötüye yormanın İslam'da bulunmadığını ne yapmış bu hadisi de ortaya koymuş oluyor. Bu rivayet Buhari'de 54'te mevcut. Yanlış olan, hatalı olan her şeyi Resulullah Aleyhissalatu vesselam yeni geldiğinde aniden ne yapmış? Düzeltmiş. Bize kalan mesele ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önceden cereyan eden hatalı görüşleri ortaya koyup doğrusunu bildirmesine sahip çıkmamız. Evet diyen bir hadiste de eşyada uğursuzluk yoktur buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Safer ayında da uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde de bir uğursuzluk yoktur. İmam-ı Müslim ne yapıyor bunu? Ee, selam babında 102'de zikrediyor. Yine bu ayda yapılan evliliklerin uzun ömürlü olmayacağını, doğan çocukların sakat ve kötü ahlaklı olacaklarına ne yapıyorlardı inanıyorlardı. Aynen bugün öyle değil mi? Bakıyorsun yıldız falında işte boğalar şöyle Efendim yengeç böyle, balık böyle, koç böyle, efendime söyleyeyim kova burcu böyle. İşte bu ayda doğarsa şöyle olur, bu ayda doğarsan böyle olur. Subhanallah. Allah Azze ve Celle hiçbir kimseyi kötü olarak yaratmamıştır. Hiçbir şeyi de kötü olarak yaratmamıştır. Onu kötü yapan biziz. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Karalarda ve denizlerde olan fesat, sizin elinizle irtikab ettiğiniz günahların neticesindedir. Bak fesat, bozgunculuk. Bozgunculuk nasıl olur? Düzgün olan, doğru olan, hak ve hayır olan bir şeyi sen ne yaparsın? Elinle bozarsın. Onun düzgünlüğünü ifsad edersin. Fesada meydan vermiş olursun. Hak olan bir şey bozulur. Bozuk olan tekrar bozulmaz. Bozuk olan bir şey bozulur mu? Bozulmaz. Düzgünü bozarsın. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin yaratması hak üzere, adalet üzere, doğruluk üzeredir. Biz ne yaparız onu? Allah Azze ve Celle'nin emrinin haricinde bir davranışla davranmamızdan dolayı bozarız. Evet. Bir başka batıl inanış da bu ayı Uğursuz saydıkları için bu ayda sonunun hayırlı olacağını umdukları hiçbir hayırlı işe başlamazlardı. Sonucunun hayra çıkmayacağından korkarlardı. Bu da hayatlarında olumsuz etkiler meydana getirirdi. Bizde yok mu bu tür davranışlar? Bir yola gidiyoruz. Kara kedi çıktı aman dön geriye Sonu hayırlı olmayacak Merdivenin altından geçme Efendim ne yapacak İşlerin Kesat gidecek Yahut da işlerin istediği Ölçüde düzgün olmayacak Efendim Duldanın altında durma Geceleyin tırnak kesme Üstünde elbise Sırtındayken Kesinlikle bir tarafını dikme Kapının eşiğinde oturma. Bunların hepsi batıl. Ama kapının kapının eşiğinde oturmamanın bir aslı astarı var. Nedir? Ya eşiğinde oturursan sen gelen giden ne yapar? Düzgünce içeriye geçemez. Trafiği ne yaparsın? Aksatırsın. Duldada oturma. Kardeşim yukarıdan bir taş düşer, bir kerem düşer kafanı kırar. Efendim <gülüyor> elbisen üzerindeyken onu dikme. Neyi dikmiş olursun? Rızkını dikmiş olursun. Sübhanallah. Adamlar ne yapmışlar? Bu olayı böyle çözmüşler. Altında batıl bir şey. Sen elbiseyi üstüne dikersen, küflü olan iğneyi dürtersin bedenine, tatanoz olursun. Falanca ayda evlendi, bak boşandı. Adam olsaydın, insan olsaydın, sen eşine karşı iyi davransaydın, eşin sana karşı mülayemetle davransaydın da aranızdaki küçük meseleleri büyütmeseydin, boşanmasaydın. <gülüyor> Ama öyle bir durum olur ki boşanmayı icabetir, o yine ayrı bir şey. Sen küçücük pireyi deve yapmışsın, boşanmışsın, onun için ne diyorsun ki? Safer ayında evlenildi de onun için öyle oldu. <gülüyor> Muharrem'de evlenen. Muharrem'de evlenen Boşanmıyor mu? Ramazan ayında evlenen boşanmıyor mu? İşte bu şekilde Cahiliye devri Araplarından gelen Bazı fasit bozuk Ve Kur'an'a sünnete Muhalif inançlar Bizi de zamanla ne yapmış? Etkilemiş Şimdi safer ayı için uydurulan sözde hadislere rivayetlere gelecek olursak şöyle derler: Safer ayında Levu Mahfuz'dan birinci kat semaya 320 bin bela inmektedir. Bu ayda her gün yüz defa havle ve La hawla walla quwwat illa billahil alil azîm denilmelidir. Böyle denilirse bu belalar, musibetler def olunur. Evet. Bu zikri okuyandan en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela kaldırılır. Bunun asla astarı yok. Hiçbir kitapta yok. Bakıyorsun bunu yapan adamların başı beladan ne yapmıyor? Kurtulmuyor. Bunu kitabına almış olan Deccal, bunu kitabına almış olan Deccal felçli olarak tekerlekli sandalyede oturuyor şimdi. E hani sen bunu çektiydin ya. Hani en azı neydi? Fakirlik olmak üzere yetmiş bela ve musibet senin başından savuluyordu ya. E sen bunu çektin ki kitabına yazdın. Kitabına yazdın ama yine de tekerlekli sandalede oturuyorsun. Demek ki bu şekilde bir rivayetle karşılaştığında yüz defa la havle ve la kuvvete illa billahil alivazîm demek ne yapmıyormuş? Bela ve musibetleri senin başından kaldırmıyormuş. Bir başka uyduruk da bana safer ayının çıkışını müjdeleyen kişiye ben de cenneti müjdelerim. Sözüdür ki bu da uydurmalardan bir başka uydurmadır. Safer ayı uğursuz bir ay mıdır ki? Resulullah aleyhissalatü vesselam bunun çıkışını müjdeleyen kişiye ne yapmış? Cenneti müjdelemiş. Halbuki Resulullah aleyhisselam vesselam ne buyuruyor? La <gülüyor> hadve. Uğursuzluk yoktur diyor. Yani. E Safer ayının çıkışını müjdeleyen bir adam. Neden müjdeledi bunu? Uğursuz bizden ne yaptı? Ayrıldı, çekti, gitti diye. Resulullah Aleyhisselam çelişkili söz söyler mi? Aklı başında bir insan bile çelişkili söz söylemiyor. Resulullah nasıl söylesin böyle bir sözü? Evet, yine daha önce yukarıda ne yapmıştık? Müslim'deki rivayeti zikretmiştik. Uğursuzluk yoktur diye. Bu sahih hadisle bu uydurma ne yapıyor? Çalışıyor, çatışıyor. Biz onun için ne yaparız? Sahihi kabul ederiz. Bu hadisi de, hadis diye bize yutturulmaya çalışan sözü de reddederiz. İbn-i Kayyum Rahimahullah Uydurma hadislerin özellikleri hakkında şöyle demiştir. Yani bir sözü duyduğumuzda Elhamdülillah ulema ne yapmış? Kapıyı açar mısın? Nasıl davranacağımız gerektiğini bize çeşitli meseleleri ortaya koyarak adeta mihenk vermişler elimize. İşte bunlardan bir tanesi de İbn-i Gelecekten bahseden şu şu işler olursa şöyle şöyle olur diye ard arda gelen ama hiçbir muteber kitapta bulunmayan rivayetler uydurmadır elimizde anahtar var. Şu şu işler şöyle olursa şu şekilde cereyan eder diyor ama hiçbir muteberkide Bukharda Müslüm'de bulunmuyor. Demek ki bu uydurma. Mesela şu şu yıl olunca şöyle şöyle olaylar meydana gelecektir. Şu şu ay girdiğinde de şöyle olaylar cereyan eder. Değil uzatılan, gidilen rivayetler. Evet, bu şekilde hadisleri uyduran bu deccallar şöyle demişlerdir. Muharrem ayında ay tutulursa hayat pahalığı olur, kıtlık olur, savaş baş gösterir ve falanca sultan olan kişi devlete baş olarak müdavim olarak yürür, hayat sürer yahut da yakın bir zamanda ölür. Safer ayında ay tutulursa Şöyle şöyle olacak diye insanların kafalarını bulandırmak için hiçbir muteber hadis kitabında bulunmayan sözleri ne yaparlar? Arka arkaya sıralar rivayet ederler. Çünkü bunlar hikaye anlatarak para kazanan dünyalıklarını kazanan kimselerdir. Bunlara ya Arapçada kas o da kassas denir. Yani kısa anlatan kimse. Yeni yeni bir şeyler duyurmaları lazım ki bu insanların ne yapmaları lazım? Kendilerini dinleyenler etrafında maşallah varak Allah. Ne ilme sahip? Hiç kimsenin bilmediği şeyleri biliyor. Ya o kardeşim nasıl hiç kimsenin bilmediği şeyleri biliyor? Uyduruyor da onun için. Elimizde Bukhari var. Buhari'yi baştan sona okuyan bir adam Müslim'i baştan sona okuyan bir adam neden bahsederse bahsetsin aynı şeyden bahsedecek. Ama neden buradaki adam kimsenin bilmediklerinden bahsediyor? Çünkü uydurukları rivayet ediyor ya da kendi akşamleyin, geceliğin uydurduklarını sabahleyin anlatıyor. Dinimiz elhamdülillah Kur'an'la sahih hadislerle mukayyet. Bir kimsenin söylediği bir şey Kur'an'da yoksa demek onun astarı yok. Sünnette yoksa Demek onun aslı astarı yok. Sahabe-i kiram o meseleyi bilmiyorsa demek ki bu sonradan çıkmış bir şey aslı astarı yok. Evet. Bu anlamdaki hadislerin hepsi yalandır, uydurmadır. Müslümanların akidelerini bozmak için İslam düşmanları tarafından uydurulmuştur. Yahut da cahiliye devrinden Günümüze ne yapmıştır? Sızmıştır. Evet şimdi bu insanlar ne diyorlar kardeşlerim? Safer ayı içinde bir namaz uydurmuşlar. Sanki Resulullah aleyhissalatü vesselamın bize kılmamızı emrettiği ve hayatında kılıp bize numune olduğu nafile namazlar az gelmiş gibi sanki bunların hepsini icra ve ifa etmişler de daha çok Allah Azze ve Celle'ye yaklaşma ihtiyacını <gülüyor> hissetmişler gibi safer ayına has bir namaz uydurmuşlar. Bakalım şimdi. Televizyonlarda çıkan bazı hocalar, Allah hidayet versin onlara da bize de, şöyle derler, safer ayının son çarşamba günü Kuşluk namazı vaktinde bir selamla 4 rekat olarak kılınacak olan namazdan bahsederler. Bu namazın her rekatında Fatiha suresiyle beraber 17 defa Kevser suresi. Sen namaz mı kılıyorsun? Acaba Kevseri 13 defa mı okudum? 14 defa mı okudum? Parmak hesabımı yapacaksın. Hani namazda ıhlas, hani şuur, hani efendime söyleyeyim huşu ve hudu. Sen namazda ne yapıyorsun? Sayıyorsun. 50 defa ıhlas suresi. Bu daha şey, ince hesap gerektiren bir durum. Birer defa ve felak ve nas sureleri okulu, okunup selam verileceği. Selam verildikten sonra 360 defa. Vallahu galibun ala emrihi ve lakin nasi la ya'lemun. Yusuf Suresi 21. ayeti kerime bu. Ve Allah'ın emri galibtir. Yani hiçbir güç Allah azze ve celle'nin emrine ne yapamaz? Engel olamaz. Fakat insanların çoğu Allah Azze ve Celle'nin, her şeyin Allah Azze ve Celle'nin elinde olduğunu bilmezler. Ayetinin okunması gerektiğini ne yaparlar? Zikrederler. Allah'ın emri galiptir ayetini neye okuyor? Çünkü 320 bin bela musibet geliyor ya. Bunu kabul ediyor. Bu bela ve musibet geldiğinde Allah bu belayı ve musibeti bizden kaldırsın diye bu ayeti okuyor. Halbuki bu ayet bunun için inmedi be adam. Bu ayeti okumanın gerekli olduğunu sana kim bildirdi? Bu okuduğum rivayet hangi muteber hadis kitabında var? Hangi müçtehid imam? Rahimehumullah yazdığı kitapta, telif ettiği kitapta bunu kaydetmiş yahut da kendi talebelerine bunu öğretmiş de o talebeler bunu ne yapmışlar? Kitaplarına geçirmişler. Böyle davrandı. Bütün bunları yaptıktan sonra üç defa Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifûn ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Bu da Saffat suresi 180 ve 182. ayetler. Onun da manası şu. Onların yani iftiracıların nitelemekte oldukları şeylerden senin izzet sahibi Rabbini tenzih ederiz. Bütün elçilere, rasullere selam olsun. Hamd, dünya ve ahirette alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ayetini okuyarak duasının, namazının tamamlanması gereğini ne yapıyorlar, söylüyorlar. Kardeşlerim, eğer sefer ayında kılınması gereken böyle bir namaz, böyle nafile bir namaz olduğunu İddia eden kimse, bunu hangi muteber hadis kitabına dayandırıyor ki bunu söylüyor? Koskoca bir ay. Bir gün değil, iki gün değil, beş gün değil, on gün değil, otuz gün. Ve günde en az yüz defa yapılması gereken bir zikir olduğunu söylüyorlar. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu unutmuş da bunlar mı gelmişler efendime söyleyeyim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan kaç yüz sene sonra bunu hatırlayıp kitaplara kaydetmişler. Evet. Uydur Uydur ipediz mesabesinden ne yaptılar şimdi namazı ele aldılar sadakayı da eksik bırakmamışlar. Yine bugün de sadaka olarak fakirlere bir parça ekmek vermenin, ulen bugün fakire bir parça, bir dilim ekmek versen, fakir dövmez mi seni? Benim küçüklüğüm zamanımda bundan e, 45-50 sene önce dilenciler ekmek topluyorlardı. Şimdi dilenciye 50 kuruş veriyorsun. Adam alıp yüzüne fırlatıyor. Ne bu böyle diyor elli kuruş. Bir defa tuvalete diyor giremiyorum elli kuruşla. Çünkü diyor tuvalet diyor bir lira. Bak şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söz. O mübarek sözler. ilk söylenildiği günde terü tazeydi. Hükmünden bir şey eksilmiyordu. Kıyametin kopacağı akşam da terü taze olacak ve kıymetinden bir şey eksilmeyecek. Bir parça ekmek verecekmişsin. Fukaraya. Hangi fukara şimdi bir parça ekmekle yetiniyor? Evet, sadaka dağıtıp iyilik yapmanın, safer ayının son çarşamba günü inen bela ve musibeti savmak için yukarıda okuduğumuz ayeti kerimenin ayrı bir yeri olduğunu da iddia etmektedirler. Ayrıca her yıl 320 bin tane bela ve musibet indiğini, bütün bu bela ve musibetlerin safer ayının son çarşamba günü geldiğini, bunun ise yılın en zor günü olduğunu, kim bu namazı yukarıda zikredildiği şekilde kılarsa, Allah Azze ve Celle'nin o kimseyi, bu de inen her türlü bela ve musibetlerden lütuf ve keremiyle koruyacağını, yine ana babanın kıldığı bu namazın, verilen sadakanın ve yapılan zikirlerin, bu şekilde yapmaya gücü yetmeyen küçük çocukları bile bela ve musibetlerden koruyacağını iddia etmektedirler. Ya kardeşlerim ne yapıyor? Bir salgın oluyor değil mi? Bir hastalık salgını oluyor. Anne baba ne yapılıyor? Aşılanıyor. Şimdi anne baba evde aşılandı diye. Anne babaların aşılanması. Çocukların bu hastalığa tutulmasını engelliyor mu? Engelliyor mu? Engellemiyor. Anne babanın yaptığı bu dua ve zikirler. Kim bunu yaparsa diyor bak. Kim bunu yap? Çocuklar yapamıyor. İhtiyarlar yapamıyor. Hastalar, dilsizler, felçler bunu yapamıyor. Adam bir çare getirmiş. Bir evde anne baba yaparsa çocuklarından da ne yapar? Bu bela ve musibet kalkar demiş. Adamlar çare üretiyorlar. La havle ve la kuvvete illa Evet. Kardeşlerim, yukarıda zikredilen bu nafile namazın Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten, pak olan sünnetten sahih hadislerden hiçbir aslının olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bunu ehli sünnetin kabul etmiş olduğu muteber hadis kitaplarında bulamıyoruz. Eğer böyle bir şey olsaydı bunu Resulullah Aleyhissalatu vesselam bize bildirir. Bunu Allah ilk önce bildirir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam haber verir. Bunu sahabeyi kirama öğretir sahabe-i kiram efendilerimiz de bunu en güzel ve en doğru şekilde tahrife ve tahribe uğratmadan ne yaparlardı? İntikal ettirirlerdi. Evet. Bu ümmetin ilk Müslümanlarından ve onlardan sonra gelen selef Salihin'den hiç kimse bu şekilde nafile bir namazı kıldığına dair hiçbir şey sabit olmamıştır. Aksine kılınacak olan kılınan bu namaz bidat bir namazdır. Bu namazla vakit geçireceğine Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bize talim ettiği namazları kılsın insan, zikirleri yapsın. Sabah ve akşam zikirlerini sorsan haberi yok. Yatak zikirlerini sorsan haberi yok. Farz namazlardan sonra yapılacak olan zikirleri uygulamaz ama böyle bir bidatı ne yapar? Alır, meşale edinir hem kendi yapar, sapar hem de başkalarının bu şekilde aslı astarı olmayan şeylerle uğraşıp vakitlerinin boşa geçmesini sağlar. Bundan da hayır umar. Evet. Fukaraya yardıma gelince zaten zengin olan Müslümanların dini ve vicdani sorumluluğu altındadır ve belli bir vakti de yoktur bunun. Bir Müslüman muhtaç olan kişiye ne yapacak? İnsan olması hasebiyle, Müslüman olması hasebiyle muhakkak iyilik yapacak, yardım yapacak ama burada dediği gibi bir parça efendime söyleyeyim köpeğe atar gibi ekmek atarak değil ekmek vererek değil tabi ekmeğe ihtiyacı varsa kendi de yiyorsa ne yapar ee, getirir o kişiyi davet eder bir parça da ekmek verir iki parça da ekmek verir ama kendisi köfte yerken sadece kuru ekmeği ondan ne yapmaz ikram etmez evet kardeşlerim Safer ayı için uydurdukları zikirler de vardır. Adam şimdi ne yaptı? Namazı uydurdu, efendim çeşitli duaları uydurdu, efendim bir sürü uygulanacak olan meseleleri ortaya koydu. Bir de zikir uydurması lazım ki ne yapsın? Bidatını süslesin. Evet. Allahümme bârik lena fi safer, vahdim lena fi saadeti ve zafer Bak sefer, zafer Ne yaptı? Arada hemen Kafiye. e, kafiyeyi uydurdu. Ne demek? Allahümme bârik lena fi safer. Allah'ım sefer ayını bize mübarek kıl. Neden böyle söyledi? Çünkü cahiliye Araplarında hangi inanç vardı? uğursuzluk inancı vardı. Aman Allah'ım uğursuz olan bu sefer ayını bize mübarek kıl. وَقْدِمْ لَنَا فِي السَّعَادَةِ وَالْظَفَرُ Zafer ayını da bize saadet ve zafer olarak hıtama erdir. Neden böyle söyledi? Son çarşambası mel'une bir gündü ya. Belalar musibetler iniyordu, bilmem ne yapıyordu. İşte wahtimlene bizim için kıtama erdir, sona erdir. Fi saadet ve zafer. Zaferle ve saadetle. Sakın sakın sefer ayının mel'unetine yapmasın, bizi kaplamasın. La ve la kuvvete illa Evet. evet bu duaya devam etmenin kişiye sayısız hayır getireceğini ve onu Safer ayının musibet ve belalarından koruyacağını da iddia ederler yine Safer ayı girdiğinde aşağıdaki metni okumanın çok büyük sevabının olduğunu ne yaparlar? İddia ederler o metinde nedir? Şudur Ya ahkemel hakimin ويا أسرع الحاسبين ويا أكرم المأمولين ويا أجود مسؤولين يا حي يا قيوم يا قدو يا قديم يا فرد يا ويتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا عزيز يا وحاب Sallallahu ala hayr halqihi ve ala alihi ve sahbi ecmein amin. Evet. <Gülüyor> Safer ayının ilk çarşambası öğle ve ikindi arasında şu duayı yüz defa okumak sünnettir derler. O duada şudur. Ya dafi' al balaya idf'a annel balaya fellahu khayrul hafızan ve huve arhamul rahimin inneke ala kulli şeyin kadir Ne hali? Ey belaları defeden Allah'ım hani bela ve musibet ayıydı ya Ey belaları defeden Allah' Allah'ım adam inanmış Safa Rahi'nin bela ve musibet ayı olduğuna Ne yapıyor? İtikadı sefer ayı, bela ve musibet ayı O ay geldiğinde Allah Azze ve Celle Bela ve musibet indiriyor gökten Halbuki Allah Azze ve Celle Mağfiret indirir gökten Bela ve musibet Rabbı değil bizim Rabbımız Rahmet Rabb Merhamet Rabb Merhametimi, gadabımı aştı dayan bizim Rabbımız Allah Azze ve Celle Değil mi? Ama biz Kur'an'ı bilmezsek Biz sünneti bilmezsek İslam düşmanları sokuşturur da sokuşturur bizim dinimize, bizim akidemizi, amelimizi, ahlakımızı bozmak için ne yaparlar? Çeşitli vesveseler verirler bize. Biz de Kur'an ve sünneti bilmesek yutarız. Evet. Ey belaları defeden Allah'ım. Bizden belaları uzaklaştır. Kimin belasını? Safar ayının belasını. Sübhanallah. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter. Kardeşlerim bu güzel bir dua. Bunu bir Müslüman istediği zaman ne yapabilir, yapabilir. Ama bu duayı belli bir, bir zaman dilimine vakaları, hicri dördüncü senede, miladi 625. senede vuka gelmiş ve bu recive bir rumaune vakalarında da birçok hafız olan sahabe şehit edildiğinden dolayı onların başına gelen bu bela ve musibetleri bu aya hamletmişler. Ya Rabiul evvelde hiçbir meşhum olay olmamış mı? Ondan sonra Hayber savaşı Hicri 8. senede Miladi 628'de cereyar etmiş. Bunu da ne yapmışlar? Ee, safar ayına yüklemişler. Peygamber aleyhissalatü kızı Hz Zeynep validemiz Hicri 8. senede 629. miladi senede ne yapmış vefat ediyor? Resulullah aleyhissalatü hayatında iken vefat ettiğinden dolayı Resulullah buna ne yapmış? Tabii üzülmüş. Bunu da safar ayına ne yapıyorlar? Yüklüyorlar. Ne kötü bir aymış ki bu hep Belalar, musibetler <gülüyor> sanki özellikle seçilmiş bu safer ayında. Sübhanallah böyle bir e, itikat olabilir mi? Rasulullah <gülüyor> Aleyhisselam en son olarak da e, Rasulullah Vesselam'ın vefatı öncesi şiddetli hastalığa tutulması, Hicri 11 Miladi 632 senesinde safer ayında başladığından dolayı. Bu ayda sonra gelen Cahil Cühele ne yapmış? Meşhum bir ay olarak nitelemelerine zemin hazırlamış. Halbuki hiçbir sahabe, tabi'in, etba'ud tabi'inden kimse ne yapmamış? Bu ayın kötülüğünden dolayı Resulullah aleyhisselam hasta oldu dememiş. Sonradan Cahil Cühele bunu böyle söylemiş. Hani bu <gülüyor> kıssa anlatıcılar, insanlara hurafat telkin ediciler. En sonunda da Sıffin Savaşı Hicri 30, 37. senede Miladi 657. senede Cereyan ediyor Biliyorsunuz Sıffin Savaşı'nda da Birçok e, sahabe ne yapıyor Ve Müslüman şehit oluyor Bunu da ne yapmışlar tutmuşlar Yüklemişler ayının üstüne Şimdi kardeşlerim <gülüyor> Dedik ya Cahiliyeden kalma bazı inançlar Müslümanları bugün Nasıl etkilemiş Hadi Cahiliye devrinde Kafirler ne yapıyordu bunu yapıyordu Ama İslam devri geldikten Sonra dahi İslam devri geldikten sonra dahi Bu kötü adet Ne, yapalım, ne yapılmamış terk edilmemiş Halen daha da cereyan ediyor Bakalım nasıl cereyan ediyormuş Bazı insanlar Mesela Sefer ayının 25. günü belirli bir hayırlı işi bitirdiklerinde bu iş hayırlı sefer ayının 25. günü bitirilmiştir diye o günün tarihini atarlar. Neden atıyor bunu? Cahiliye devrinde sefer ayının son haftasını meşhum olarak ne yapıyorlar sayıyorlar? 320 bin belanın indiğini kabul ediyorlar ya bu da tam onun zıddına bu hayırlı iş Safer ayının 25. gününde ne yapmıştır? Hayırla hıtama ermiştir diyor. Demek ki onu kabul ediyorsun sen. Onu kabul ediyorsun ama diyorsun ki elhamdülillah bu hayırlı iş hayırla bitti. Söylenildiği gibi şerle bitmedi. Evet. Bu şekilde yazmalarındaki sebep sanki bunu inkar ediyorlarmış havasını verdirmek içindir. Halbuki bizim için safar ayı Rabi'ül ayından ayrı bir ay değil. Yani ondan onun gibi olan bir ay. İslam'da gök ayına göre <gülüyor> gök ayına göre 12 ay var. 12 ay Allah katında nedir? <gülüyor> Belirlenmiştir bazı aylar diğer aylardan faziletlidir ama hiçbir ay için şuum ne değildir? Uğursuzluk söz konusu değildir. Biz ne yaparız? Muharrem ayını üstün tutarız. Ramazan ayını üstün tutarız. Hac aylarını üstün tutarız. Ama hiçbir ayı bela ve musibet ayı olarak, nifak ve şikak ayı olarak, kötülük ayı olarak nitelemeyiz. Evet, böyle bir davranış. Bir bidatı başka bir bidat ile tedavi etmek babındandır. Yani biz ne yapmıyoruz? Safer ayının son haftasını lanetli saymıyoruz. Ama ne sayıyorsun? Onlardan etkilenerek hayırla bitti diyorsun. Demek ki akidende ne var? Şerle biteceği durumu var. Evet. Kardeşlerim, safer ayı Hayır ayı ya da şer ayı değildir. Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu bir aydır. Öteki aylardan hayır ve şer cihetinden hiçbir özelliği, üstünlüğü ya da düşüklüğü yoktur. Bunun içindir ki, seleften bazı kimseler baykuşun öttüğünü işittiği zaman hayırdır inşallah. Adam öyle diyor şimdi. Uuu, baykuşu duyunca ne diyor? Hayır inşallah. Kim ölecek acaba? Olan sen bilmiyorsun annenin babanın öleceğini. Baykuşun nereden haberi oldu sana haber verdi? Öyle değil mi? Böyle bir meseleyi duyduğunda bizden önceki hayırlı selefimiz onların bu sözünü şiddetle ne yapmışlardır? Tenkit etmişlerdir. Çünkü baykuşun ötmesi hayırdır yahut da şerdir, hayra yahut da şerre delalet eder denmez. Aksine baykuşun ötmesi, diğer kuşların ötmesi gibi. Ne yapacak baykuş? Ötmeyecek mi? Ötecek tabii. Anılacak hali yok ya. Evet. Böyle şeyleri hayra yahut da şerre yormak, İslam'ın ruhunu anlamamak demektir. Resulullah Aleyhisselatü reddettiği, yukarıda saydığımız bu dört şey, yani adva, tıyara, hâme ve safer, onlara açıklamıştık ne olduğunu <gülüyor> yalnızca Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmek ve samimi bir niyete sahip olmak başına bela ve musibet gelen kimsenin bu gibi şeylere yani aduaya tıyaraya, hamaya ve safere karşı zayıf ve acizlik içinde olmaması gerektiğini Peygamber Aleyhisselam ne yapmıştır? dikkate çekmiştir yani böyle bir meseleyle karşılaştığınızda buradaki bela ve musibeti bunlara yüklemeyin Allah'ın sizi Celle Şanuhu imtihan ettiğine ne yapın hükmedin Allah'tan yardım isteyin bunlardan bilmeyin bir Müslüman eğer bu gibi şeylerle aklını meşgul ederse şu iki durumdan birisiyle baş başa kalır birincisi sefer ayında bu işe girişmesi veya o işten vazgeçmesiyle bu gibi şeylere cevap vermesidir ki, bu takdirde Müslüman hareket ve davranışların hakikati olmayan bir şeye bağlamış olur. İkincisi, safer ayında bir işe başlaması ve bu gibi şeylere aldırmamasıdır. Sabah ayında da başlarız bir işe, öteki aylarda başladım başladığımızda bir işe. Fakat Müslümanın içinde biraz keder ve üzüntünün kalmasıdır. Neden? Çünkü böyle bir ayda böyle bir işe başladım, ya sonu kötü oluverirse? Bu demek ki akidesinin, imanının, amelinin tam oturmadığının neyi? Göstergesi. Cahiliye devrinden kalan kötü inançların, kötü e, duygu ve düşüncelerin o kimsenin kalbinde yer etmesinin göstergesi. Bu durumda birincisinden daha hafif olmakla birlikte buna davet eden şeylere asla cevap vermemesi ve yalnızca Allah Azze ve Celle'ye güvenmesi ve ona tevekkül etmesi lazım. Her şeyi Allah'tan bilecek. Hayrihi ve şerrihi min Teala. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dört şeyi adva, tıya, rahama ve seferi reddetmesi onların varlığını reddetmek değil. Aksine onlar vardır fakat bu dört şeyin olaylara etkisinin olduğunu reddetmektir. Kuş yok mu? Ödmüyor mu kuş? Kuşu reddediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bu sebeple onlara etki eden yalnızca Allah'tır Celle Şanuhu. Buna göre bir olayın sebebi bilinen bir sebep ise o sahih bir sebeptir. Yok eğer bir olayın sebebi vehim yani kuruntu ise o da batıl bir sebeptir ama ikisi de sebeptir. Bir batıl sebep bir gerçek sebep. Safer ayının ne kendisi olaylara etki edebilir? ne de kendisi şer için bir sebeptir. Allah Azze ve Celle bizi her türlü hurafata inanmaktan muhafaza buyursun. Sübhanak Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ant estağfiruka ve atubu ileyh. Ve sallallahu ala nebina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve akiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuhu.